7001. İsmi sürmesi, İbn-i Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Size ismidi tavsiye ederim. Zira o, gözüne görme gücünü parlatır ve kirtlikleri besleyip bitirir. 7002. İsmi sürmesi, Hz. Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Uyuyacağınız zaman ismi bile sürme çekmenizi tavsiye ederim. Çünkü o, ne görme gücünü parlatır ve kılları yani kirpikleri besleyip bitirir. 7003, Kur'an'la tedavi, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, İlaçların en hayırlısı Kur'an'dır. 7004, Göz değmesi, H.Z. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, göz değmesinden Allah'a tığının, Zira gözdeğmesi halktır. 7005, Lukiye dua ile tedavi halide bintü Enes Ümmü Beni Hazmdes Saidiye Allahu Anhan'ın anlatığına göre, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş. Tedavide okuduğu dua Aleyhisselatü Vesselam'a kontrol ettirmek üzere arz etmiştir. Aleyhissallatu ve selam dua metninde mahzurlu bir kelam görmediği için o duayı tedavi de okumasına ruhsat vermiştir. 7006. Yılanla akrep sokmasına karşı rukiye dua. H Z bu hur an anlatıyor. Bir adamı akrep sokmuştu. O gece acıdan uyuyamadı. Resulullah aleyhissallatu ve selam'a. Salancıyı akrep soktu. Bu yüzden geceleyin hiç uyuyamadı diye haber verilmişti. Şöyle buyurdular. Keşke akşamleyin şu duayı okusaydı. El-Uz'u bir kelimati la Min mahalaka yarattığının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimeleriyle sığınırım deseydi. Akrebin sokması sabaha kadar ona zarar vermezdi. 707. Yılan ve akrep sokmasına karşı Rukiye dua an İbnu Hazm'da bir Allah'u an anlatıyor. Yılan sokmasına karşı okunan duayı Resulullah aleyhissalatu ve arz e arzettim. Onu okumama izin verdi. 7.8. Resulullah'ın okuduğu şifa duası, H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam hastalığın sırasında bana geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Bana, seni, Cebrail'in bana getirdiği duayla tedavi etmeyin mi buyurdular. Ben, annem babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü. Evet dedim. Okudular. Bismillahi erkeke vallahu Allahu min külli da'in fikemin min şerri nefasati. Firuh min şerri hasidin izah haset Allah'ın adıyla sana okuyorum. Sende olan her hastalığa karşı, düğümlere üfleyenlerin haset ettikleri zaman hasetçilerin şerrine karşı Allah şifa versin veya şifayı verecek olan Allah'tır. Bunu 3 sefer okudu. 7.009 Ummaya karşı dua. Ubade İbn-i Samit Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Şiddetli bir ummaya yakalanmış iken Cebrail aleyhisselam gelmişti. Efendimiz'i tedavi için şu duayı okudu. Bismillahir-i erkeke min şeyin yüzüke min hasedi hasidin ve min kulli aynin. Allah-u yeşike. Sana Allah adıyla okuyor. Sana eza veren her şeyden. Hasedcinin hasedinden ve her bir kendi özden şifa biliyorum. Allah sana şifa versin. 7.010 Muska Takma Abdullah İbni Mesud'un Zevcesi Zeynep Allahu anhüme anlatıyor. Yaşlı bir kadın vardı. Bize gelir, umre denilen bir veba çeşidine karşı rukiye yapardı. Bizim ayakları uzun bir karyolamız vardı. Eşim Abdullah eve geleceği zaman geldiğini sezdirmek için öksürüp test çıkarırdı. Bir gün Abdullah aynı şekilde içeri girdi. Kadın Sesini işitince ona karşı örtüsüne büründü. Abdullah gelip yanına oturdu ve bana eliyle dokundu ve bir ipin eline değdiğini hissetmişti ki, ''Bu nedir?'' diye sordu. ''Ben takındığım bu muska içinde umre karşı dua var.'' dedim. Abdullah onu derhal çekip kopardı. Fırlatıp attı ve ''Abdullah'ın ailesi şirkten müstaniyidir. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın lukiyeler.'' Muskalar ve büyü bir şirktir dediğini işittim dedi. Ben. Ama ben bir gün. Dışarı çıkmıştım. Beni falanca gördü. Bunun üzerine ona gelen taraftaki gözüm yaşadı. O günden beri Lukiye yapınca gözümün yaşı kesilir. Lukiye'yi bıraktım mı tekrar yaşarır dedim. Bunun üzerine Abdullah dedi ki. Bu şeytandır. Ona itaat edince seni bırakıyor. Ona isyan ettiğin vakit parmağıyla gözüne dürtüyor. Ama Resulullah aleyhissalatu ve selamın yaptığı gibi yapsaydın bu senin için daha hayırlı şifa bulman için de daha münasip olurdu. Gözüne su serpip şöyle diyeceksin. Ey sahibi Rabbin mas. nas isti. Ente şafi la şifa en ilme şifauke. Şifa en la yudagir sakamen fenağı gider. Ey insanların Rabbi şifa ver. Sen şifa veratin. Senin verdiğinden başka şifa yok. Öyle şifa ver ki, hiçbir hastalık geride kalmamış olsun. 7.011 Muska Takma İmran İbni Hüseyin Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kolunda Tunç'ten bir taşıyan bir adam görmüştü. Bu halka da ne diye sordu. Adam, bu vahine denen kol ağrısından dolayıdır dedi. Aleyhisselatü Vesselam da çıkar onu zira o ağrını arttırmaktan başka bir işe yaramaz buyurdu 7012 uğur ve uğursuzluğa inanma H.Z. z ebu hurer diyor an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam güzel tefaviler hoşlanır. uğursuz saymaktan hoşlanmazdı 7013 uğur ve uğursuzluğa inanma İbn Abbas diyor an riva anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki ne sirayet hastalığının bulaşması, ne uğursuzluk, ne hamet veren öldürülenin başından çıkıp intikam istediğine inanan mahluk ne de safer ayının uğursuzluğu vardır. 7014 Uğur ve uğursuzluğa inanma İbn Ömer anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün, "Ne sirayet, ne uğursuzluk, ne de hamet yoktur." demişti. Bir adam kalkarak, "Nasıl olmaz ey Allah'ın resulü?" Kendisinde uyuz olan bir deve sebebiyle bir sürü uyuzlanıyor dedi. Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu kadardir. Peki önceki deveyi ki uyuzladı buyurdular. 7.015 Uğur ve uğursuzluğa inanma. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki. cüzzamlılara devamlı surette bakmayınız. 7.016 Sihir Ünlü Serem'e radıyallahu an diyor ki, Ey Allah'ın Resulü! Hay berde yediğin zehirli koyun etinin ağrısı her yıl sana ara vermeden geliyor demiştim. Şu cevapta bulundular. Ondan bana isabet eden şey, Adem daha iken daha tam olarak yaratılmamış iken Allah'ın hakkında yazdığı şeydir. Ondan ne eksiktir ne de fazlası 7017. bin 17. Sihir, Osman İbn-i Ebi'ye radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni, Taife Vali tayin edince, namazda bana bir şey arız olmaya başladı. Öyle ki, kıldığımı bilemez hale geldim. Bu durumu kendimde görünce, hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gittim. Beni görünce, bu gelen İbn-i Ebil Ateyim mi buyurdular. Ben, evet, ey Allah'ın Resulü dedim. Niye geldin buyurdular. Ey Allah'ın Resulü! Bana namazda bir hal arız oldu. Ne kıldığımı bilmez. Anlamaz hale geldim dedim. Anlattığın şey şeytandır. Onu bana yaklaştır buyurdular. Bunun. Üzerine Resulullah'a yaklaştım. Diz çöküp ayaklarımın üstüne oturdum. Aleyhissalatu ve selam mübarek elleriyle göğsüme vurup ağzımın içine tükürdüler. Sonra. Çık ey Allah'ın düşmanı dediler. Bu muameleyi bana üç kere tekrar ettiler. Sonunda, Haydi işinin başına git, buyurdular. Ravi der ki, Osman kahsen ederek dedi ki, Ömrüme emin olsun ki ondan sonra şeytanın bana sokulduğunu hiç sanmam. 7.018 Sihir Ebu Leyla el Ansari ile Allahu an anlatıyor. Bir gün ben Resulullah aleyhissalatu ve re selamın yanında otururken, Efendimize bir bedevi geldi. Hasta bir erkek kardeşim var dedi. Resulullah kardeşinin hastalığı nedir diye sordu. Kardeşimde biraz belilik var dedi. Git onu bana getir buyurdular. Adam gitti kardeşini getirdi. Resulullah önüne oturttu. Fatiha-i Şerife, Bakara Suresi'nin başından ilk dört ayeti, ortalarından Ve ile ilah hüküm ilahının vahidün ayeti, Ayetel kürse. Sonundan ise 3 ayeti al İmran'dan bir ayeti ki bunun Allahu ennahula ilahe illahu ayetinin olduğunu zannediyorum. Araf suresinden bir ayeti. İnne rabbikumü lezih halaga ayeti. Müminin suresinden bir ayeti. Ve men yedeme Allahi ilahe ahrelle belhane lehfuh ayeti. Cin suresinden bir ayeti. Ve ennehu tuvala ceddü abdina maddehaza beten meyleden ayeti. Saffat suresinin başından 10 ayeti. Haşir suresinin sonundan 3 ayeti. Kul Hüvallahu Ahad suresi. Muavvizate'in surelerini okuyarak ona asıl yaptığını işittim. Bunun üzerine Bedevi ayağa kalktı. Tamamen iyileşmişti. 7.019 H.Z. Peygamberin diyecekleri, Ubade İbn-i Samit radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir şemle car içerisinde namaz kıldı. Car. Bedeninden düşmesin diye onu bağlamıştı. 7.020 H.Z. Peygamberin diyecekleri. H.Z. Ayşe anlatıyor. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kimseye söndüğünü ve kendisi için bir elbise durulduğunu görmedim. 7.021 Yeni elbise giyince hamletmeli. H.Z. Enes Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yün elbise. Yavrı ayakkabı ve cidden sert mi sert elbise giydi. 7.022 Yeni elbise giyince hamletmeli. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma) anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ömer'in üzerinde bembeyaz bir gömlek görmüştü. Bu elbisen yıkandı mı? Yeni mi diye sordu. z. Ömer Hayır yeni değil. Yıkanmıştır dedi. Aleyhissalatü vesselam ona. Yeni giyesin. Hamd edici olarak yaşayasın ve şehit olarak ölesin buyurdular. 7023 Yeni elbise giyince hamd etmeli. H.Z. Ayşe anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu iki kıyafeti yasakladı. İktimal iyi elleri de dahil. Vücudunu tek bir elbise ile sıkıca sarmak ve sercini semaya açmış vaziyette kabaların üzerinde oturup bacakları dikerek tek bir elbiseye sarılmak. 7024 Yünlü giymek. Ubade İbn-i Samit radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımıza geldi. Üzerinde kolları dar. Yün. rumi bir cümbe vardı. Bize onun içerisinde namaz kıldırdı. Aleyhissalatu vesselamın üzerinde bundan başka bir gelecek yoktu. 7.125 Yünlü giymek. Selman el-Farisiz radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adresi almıştı. Üzerindeki yüncümbeyi çevirip onun iç kısmı ile yüzünü sildi. 7.026 Yün giymek. Ebu Derda Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Mescidlerde olsun, kabirlerde olsun Allah-u Teala Hazretlerini ziyarette giydiğinin en güzel elbise beyazdır. 7.027 Elbisesini kibirle sürmek. Ebu Sa'id İzz adi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kim izarındaki bir leğerde sürürse, Allah kıyamet günü ona rahmet nazarıyla bakmaz. Rabi'atü ile der ki: Sonra ben Balat'ta İbni Ömer'le rastladım. Ebu Sa'idin Resulullah aleyhissalatu ve selamdan yaptığı rivayeti hatırladım. Eliyle kulağına işaret ederek dedi ki: bunu şu kulaklarım da işitti ve kalbim ezberleyip zaptetti. 728. İzarın yeri Muhyi İbnü Şu ve Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki, ey Süfyan İbnü Selim, İzarını topuklarından aşağı sarkıtma. Çünkü Allah Teala Hazretleri, İzarını topuklardan aşağı sarkıttığını sevmez. 729. Gömleğin yine ne kadar uzun olmalı? i̇bn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kolları ve boyu kısa kamis gömlek giyerdi. 7030 Kadının zeli etek boyu ne kadar olmalı? Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Fatıma veya Ümmet Yerime radıyallahu anhümaya Senin eteğinin boy uzunluğunun erkek eteğine nazaran fazlalığı bir liradır. Buyurdular. 7031 Kadının zeli etek boyu ne kadar olmalı? H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u An'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kadınların eteklerinin erkeğinkinden fazla uzunluğu hakkında. Bir karış demişti. Ayşe kendisine. Bu durumda. Yürürken bacakları etekten dışarı çıkar dedim. ve Vesselam. Öyleyse bir zira olsun buyurdular. 7.032 Siyah sarık. İbn Ömer radıyallahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam tedih günü Mekke başında siyah bir sarık olduğu halde girdi. 7033 İpekli giymek, altın takınmak kadınlara al. Abdullah İbn Amr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bir gün yanımıza geldiler. Bir elinde ipek bir elbise, diğer elinde de altın vardı. İşte bu İki şey ümmetimin erkeklerine haramdır. Kadınlara helaldir buyurdular. 7034 Kırmızı renkli elbise erkeğe mekruhtur. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam müfedem elbiseyi yasakladı. Raviyyezid demiştir ki Ben hadisi bana rivayet eden Hasan i̇bn Süheyle müfettem nedir diye sordum. Dedi ki Üç ile kıyasıya boyanmış kıpkırmızı olmuş kumaştan elbisedir. 7035 Şöhret Elbisesi Ebu Zeyr Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, Kim dünyada dikkatleri üzerine çeken şöhret elbisesi giyerse, Allah alçaltacağı gün alçaltıncaya kadar, O kimseden yüz çevirir rahmet nazarıyla bakmaz. 7036 Meybur'da ölen hayvanların delisi, Selman radıyallahu anh anlatıyor. Ümbühatul mümininden birinin bir davarı vardı. Hayvan öldü. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Hayvanın ölüsünün yanından geçti ve sahibi bunun derisinden istifade etseydi, kendine bir zarar günah gelmezdi buyurdu. 7037 kabıların şekli i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ayakkabısının Taşması çift olan iki askısı parmak arasından geçen tasması vardı. 7038 Tek ayakkabı ile yürüme. H.Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden kimse ayakkabı veya sadece bir tekini giymiş olarak yürümesin. İki tekini birden çıkarsın veya ikisini birden giyerek yürüsün. 7039 Ayakkabıyı ayakta giymek. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah. Aleyhisselatu vesselam. Kişinin ayakkabılarını ayakta giymesini yasakladı. 7040. Saç ve sakalı siyah boyama. H. Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Ebu Kuhafe. Hetih günü Resulullah aleyhisselatu vesselama getirilmişti. Saçları köpük gibi bembeyazdı. ve vesselam. Bunu hanımlarından birine götürün de bunu saç ve sakalının rengini değiştirsin. Fakat siyaha boyamaktan da kaçınınız buyurdular. 7041 Saç ve sakalı siyaha boyama Sühebül Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Ağıran saç ve sakallarınızı boyamada kullandığınız en iyi boya şüphesiz şu siyahtır. Çünkü siyah boya kadınlarınızı size daha çok rağbet ettiricidir düşmanınızın içinde de hakkınızda daha çok korku doğrudur. 7042 saç sakal boyamayı terkin hükmü. H. Hz. Enes diyor Allahu anha. Resulullah aleyhissalatu ve selam saç ve sakalını boyadı mı diye sorulmuştur. Şu cevabı verdi. Aleyhissalatu ve selam sakalının ön kısmında 17 veya 20 tel kadar bir aklık görmüştür. Bunlar için boya olur mu diye cevap verdi. 7043 Evde resim. He bu imamer adı an anlatıyor. Resulullah aleyhissallatu ve selam'a bir kadın gelerek, kocasının dağzımda olduğunu söyleyerek evine bir hurma ağacı resmini yapmak için izin istedi. Aleyhissallatu ve selam kadını benmetti veya nehetti. 7044, Ayakla basılan eşyadaki resim. HZ, z ayher adı an anlatıyor. Ben bir sehmi yani odasının içindeki yüklüğümün bir kısmı kastediyor. Üzerinde resimler bulunan bir kumaşla örtmüştüm. Resulullah Aleyhissalatu ve selam eve gelince onu söktü. Ben de ondan iki yastık yaptım. Ben Aleyhissalatu ve selamı. Bunlardan birine yaslanmış olarak gördüm. 7045. Anne babaya iyilik. İnluselami es Sulamidadıya Allahu an anlatıyor. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve buyurdular ki kişiye annesinin hakkına li ayeti tavsiye ederim, kişiye annesinin hakkına li ayeti tavsiye ederim, kişiye annesinin hakkına li ayeti tavsiye ederim diye üç kere tekrar etti. Sonra şöyle devam etti: kişiye babasının hakkına li ayeti tavsiye ederim, kişiye kendi yerine işini takip eden beliysinin hakkına li ayeti tavsiye ederim. Hatta hattabelisi kendisine izah vermiş bile olsa 7046 anne babaya iyilik p z Ebu Hurere radıyallahu an anlatıyor Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kımtar 12000 opiledir her opile yerle gök arasında bulunan şeylerin hepsinden hayırlıdır Yine Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kişinin ahirette derecesi yükseltilir bunun üzerine bu yükselme hakkım değildi. Nereden gelmedir der. Kendisine bu senin için evladının yaptığı istiğfar sebebiyledir, denilir. 7047 Anne babaya iyilik Mikdam İbn Adîker babı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Allah Teala hazretleri sizi annelerinizin haklarına bir ayeti tavsiye etmektedir. Bunu üç sefer tekrarladı Allah size babalarımızın haklarına ayet etmenizi tavsiye etmektedir. Allah size akrabalarımızın haklarına yakınlık derecesine göre ayet etmenizi tavsiye etmektedir. 7048 Anne babaya iyilik Ebu Ümame Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Bir adam Ey Allah'ın Resulü! Anne ve babanın çocukları üzerinde hakları nedir diye sormuştu. Aleyhisselatu ve Selam onlar senin cennet ve cehennemindirler buyurdu. 7049 Babanın çocuklarına ve kızlara iyi davranması Yala İbn-i an. anlatıyor. H.Z. Ali'nin oğulları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin R.A. hün-Ecmain koşarak Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'a geldiler. Efendimiz onları bağrına bastı ve Şurası muhakkak ki çocuk, cimrilik ve korkaklık sebebidir buyurdular. 7050 Babanın çocuklarına ve kızlara iyi davranması, Süraka İbn-i Malik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Size sadakanın en faziletlisini haber vereyim mi? Boşanma! Kocasının ölümü! Gibi bir sebeple sana geri gönderilmiş ve senden başka ve farkasını temin edecek bir kimsesi olmayan kızım için harcadığındır. 7051 Babanın çocuklarına ve kızlara iyi davranması, Ahnef İbn-i Kays'ın amcası Sasa İbn-i Muaviye radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Bir kadın beraberinde iki kızıyla birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdi. Ayşe radıyallahu anh'a kadıncağıza üç tane kuru hurma verdi. Kadın çocuklarına birer hurma verdi. Kalan üçüncü hurmayı da çocukları arasında taksim etti. Hazreti Ayşe der ki, Az sonra Resulullah aleyhisselatu ve selam geldi. Hadiseyi kendisine anlattım. Bunun üzerine. Buna hayret mi ettin? Kadın bu davranışı sebebiyle cennete girdi buyurdular. 7052 Babanın çocuklarına ve kızlarına iyi davranması, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki. Kim? Erginlik önüne varan iki kızına. Onlar yanında kaldıkları veya kendisi onların yanında kaldığı müddetçe iyilik yapar, ihsan da bulunursa bu kızlar onu mutlaka cennete dahil ederler. 7053. Babanın çocuklarına ve kızlara iyi davranması. Hz. Enes rivayetiyle Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Çocuklarınıza gereken ikram yapın ve terbiyelerini güzel yapın. 7054. Komşu hakkı H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Cebrail aleyhisselam komşu hakkında öyle ısrarla tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacak zannettim. 7.055 yetim hakkı Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah'ım, ben çu iki zayıfın hakkının çiğnenmesinden cidden sakındırırım. Yetim ve kadın 7056. Yetim hakkı Ebu Hurayra rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Müslümanlar içinde en hayırlı ev kendisine iyilik yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. Müslümanlar içinde en kötü evde kendisine kötülük yapılan bir yetimin bulunduğu evdir. 7057. Yetim hakkı i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kim üfiyetim yetiştirir, nafakasını temin ederse, Sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, Gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama yalın kılıç Allah yolunda cihaz etmiş gibi sevap alır. Keza, ben de o. Şu iki kardeş parmak gibi cennete kardeş oluruz buyurdu ve şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırdı 7058 suyu sadaka etmenin fazileti Hz ene sıradı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhi vesselam ve buyurdular ki Kıyamet günü insanlar saf saf olurlar. İbn Mev dedi ki cennet ehli saf saf olurlar. derken cehennem ehlinden bir kişi cennet ehlinden birine uğrar ve Ey filan. Hatırladın mı sen su istemiştin de ben sana bir içimlik su vermiştim der. Ve bu surette şefaat diler. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki adam. O kimseye şefaat eder. Cehennemlik olan bir başka adam. cehmetlik olan bir başkasının yanından geçer ve ona. Sana abdest suyu verdiğini hatırlıyor musun der şefaat ister. O da hatırlar ve ona şefaat eder. Raviy. İbn-i rivayetinde biraz farklı şöyle der. Ve cehennemlik olanlardan biri cennetlik olanlardan birine. Ey falan! Beni şöyle şöyle bir işe gönderdiğin günü hatırlıyor musun? Ben o gün senin için gitmiştim. Bu sözüyle şefaatin ister. Cennetlik olan kimse de ona şefaat eder. 7059 Suyu sadaka etmenin fazileti. Süraka İbn-i Cuşen radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, kendi develerini sulamak için hazırlayıp sıvadığım havuzlarıma gelen yolunu kaybetmiş itik deveyi sularsam benim için bir sevap olup olmadığını sordum. Bana, Evet, hararetli her ciğer sahibini sulamakta bir sevap vardır buyurdular. 7060, kölelere iyilik, H.Z. Ebu Bekir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir defasında, Mülkiyeti. Altında bulunan köle ve carilere kötü muamele eden kimse cennete girmeyecektir demişti. Ey Allah'ın Resulü! Siz bize, bu ümmet, köle ve etimi en çok olan ümmettir diye haber vermediniz mi dediler. Aleyhisselatu reisselam. Evet. Öyleyse onlara çocuklarınıza verdiğini değer gibi değer verin ve yediklerinizden yedirin buyurdu. Ashab bu defa. Köle ve cariyeler bize dünyada ne gibi faide sağlar diye sordu. Aleyhissalatu vesselam. Savaş için istediğin bir at üstünde Allah yolunda cihat edersin. Senin kölen de senin ihtiyacını giderir. Namaz kıldığı zaman artık o senin kardeşindir. Açıklamasını yaptılar. 7061. Selamı yaymak. Bu İmam-ı Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bize selamı Yaygınlaştırmamızı tanıdık, tanımadık herkese vermemizi emretti. 7062 Gayri Müslim'in selamı nasıl alınır? Ebu Abdirrahman el-Hümini radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Yarın ben Yahudilere kadar gideceğim. Sakın onlara! Önce siz selam vermeye kalkmayın. Onlar size selam verirse sadece ve de aleyküm değil. 7063 Kapı çalma izin isteme Ebu Eyyüb el-Ensar'ı anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, şu selam malum, istizam izin isteme kapı çalmak nedir diye sorduk. Şu açıklamayı yaptılar. Bir başkasının evine girmek isteyen kimse varlığını duyurmak için kapıda. Sesli olarak sübhar Allah, Allah-u Ekber, der öksürüp boğazını temizler ve içeri girmek istediğini haber verip ev halkından böylece, izin ister, 7064, nasılsınız? diye hali sorulan, H.Z. Cabir Allahu an anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü nasıl sabaha erdiniz? diye sordum. Bana, nafile oruç tutmayan ve hiçbir hastayı ziyaret edemeyen bir adam olarak hayır ile sabahladım diye cevap verdi. 7065, nasılsınız? diye hali sorulan. Ebu Üseyid es-Saîd radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam, Abbas İbn Abdülmuttalib'in evine girerken Abbas radıyallahu anha "Esselamu aleyküm" buyurmuş. Ev halkı da "Ve aleyke selam ve rahmetullahi ve berekatuhu" diye selamını almışlar. Sonra Resulullah "Nasılsınız?" diye hal hatır sormuş. Onlar da Allah'a sığındı olsun. İyiyiz. Babamız ve anamız sana feda olsun. Sen nasılsın ey Allah'ın Resulü diye karşılık vermişler. Aleyhissalatu vesselam da Allah'a sığındı olsun. Ben de iyiyim buyurmuştur. 7066 büyük ikram İbn Ömer diye Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki size bir kavmin büyüğü gelince onu büyükleyin. İkramda bulunun, 7067, hapşırana teşmit H.Z. Ali anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Biriniz hapşırınca elhamdülillah desin. Yanındakiler ona, yer var desinler. Hapşıranda onlara, yetikümullah ve yüslühüb aleyküm Allah size hidayette bulunsun ve halinizi iyi kılsın desin. 7068, yanında oturana saygı. H Z N S Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir adamı rastadı mı onunla konuşur. Muhatabı ayrılmadıkça da yüzünü ondan çevirmezdi. Muhatabıyla musafara yapsa, elini muhatabın elinden çekmezdi. İlk çeken muhatabı olurdu. Aleyhissalatu ve selamın dizlerinin yanında oturan arkadaşının dizlerinden ileri çıktığı da görülmemiştir. 7.069 Mazereti kabul. Cerzam Eyüp Fil'a bi'llahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim din kardeşine bir özür beyan eder de kardeşi bunu kabul etmezse onun üzerinde meks sahibinin günahı kadar vebal olur. etmiş. şaka. Ümrü selam'a bi'llahu an anlatıyor. Hz. Ebubekir Allahu an ticari maksatla Aleyhissallatu ve selamın defatından bir yıl önce bu saat kadar gitmişti. Beraberinde Muayman ve i̇bn iki hermelere varlardı. Bunlar belir bazı ilerindendi. Muayman her uzakları gözetiyordu. Suaybut mizahı seven, şakacı birisiydi. Muaymana, bir ara bana yiyecek bir şeyler ver dedi. O ise, bekle de Abu Bekir gelsin dedi. Suvaybıt biraz öfkelenerek vallahi seni kızdırmasını bilirim dedi. Ravi der ki, bir müddet sonra bunlar bir kavma uğradılar. Suvaybıt onlara, benim bir kölem var. Satın alırsanız ucuza vereceği der. Onlar da alırız derler. Suvaybıt, ancak şimdiden söyleyeyim. Kölem çenebazdır. O size, ben hür kimseyim köle değilim diyecektir. Eğer o böyle de diriye almaktan vazgeçecekseniz alıcı olup da kölemle arama fesaltı sokmayın dedi. Onlar. Hayır. Biz onu senden satın alacağız dediler ve pazarlık edip on deve mukabili muaymanı satın aldılar. Sonra yanına gelip. Boynuna sarık veya ip bağladılar. Muayman. Bu. Adam sizinle alay ediyor. Ben hürüm. Köle değilim dedi. Adamlar. ''Senin böyle söyleyeceğini bize haber vermişti, yalanlarımla bizi kandıramazsın.'' dediler ve muaymanı alıp götürdüler. Derken Hazreti Ebu Bekr geldi. Durumu kendisine haber verdiler. Ravî der ki, ''He, ze, Ebu Bekir o kavmin peşine düştü.'' Develerini geri verdi ve muaymanı kurtardı. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına döndükleri zaman hadiseyi haber verdiler. Bu hadise Aleyhissalatu vesselam ve ashabı bir yıl güldüler. 7071. Şaka. Müreide İbn Musa b. Allahu an anlatıyor. Ve Sürullah Aleyhissalatu ve selam gölge ile güneş arasında oturmayı nehiyetti. 7072. Yüz koyun yatmamalı. Ebu Zeradiyallahu an anlatıyor. Ben yüz koyun yatar vaziyette iken Resulullah Sürullah Aleyhissalatu ve selam yanıma geldi. Ayı ayı ile bana durtüp Ey cüneyip bu yatış cehennem ehlinin yatışıdır buyurdu 7073 yüzük oyunun yatmamalı Ebu Uma Meriye Allah'u an anlatıyor vesulullah aleyhisalatu vesselam mercicide yüzük oyunun yatıp uyuyan bir adamın yanından geçmişti yla dürterek, kalk otur Zira bu cehennemdekilere mahsus bir uykudur yatıştır buyurdu 7074 İsimleri değiştirme. Abdullah İbn Selam da anh an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın yanına geldiğimde ismim Abdullah İbn Selam değildi. Beni Resulullah Aleyhissalatu ve selam Abdullah İbn Selam diye isimlendirdi. 7075 Çocuğu olmayan Atiye. Hamza İbn Suhaybe da diyallahu anhuma bunu anlatıyor. Hz. Ömer Suhaybe da diyallahu an senin oğlan çocuğun olmadığı halde niçin Ebu Yahya diye künye taşıyorsun diye sordu. Surhaib, beni Ebu Yahya diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam künye edilirdi. 7076, H ve Mualliye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sakın birbirinizi meth etmeyin. Çünkü bu boğazlamak yani methedileni bir nevi katletmektir. 7077. Müsteşar emin olmalıdır. bu Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisiyle istişare edilen kişi güvenilen bir kimse olmalıdır. 7078. Müsteşar emin olmalıdır. H. Z. Cabir an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, biriniz din kardeşine danıştığı zaman, Danışılan kimse ona hak ve doğru gördüğü kanaatını söylesin. 7079 Vücuda hamam Otu sürmek Ümrü Sereme Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam vücudundaki kılları gidermek için hamam otu sürmek istediği zaman avret mahallinden başlayarak oraya hamam otunu kendisi sürerdi. Bedeninin diğer yerlerine ailesi sürerdi. 7080 Vücuda hamam otu sürmek Ümmü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Tüylerini almak için hamam otu süründü. Kasıklarını kendi eliyle sürdü. 7081. Vücuda hamam otu sürmek. An-ibn-i Suay an-ebihi an-ceddihi radiyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki. Halka ya emir. Ya emirin memuru yahut da murayı kimse kısa anlatır. 7082. Kötü şiir. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, İftira, yönüyle insanların en büyüğü, bir adamı hicreden ve tümüyle bir kabileye hicreden kimsedir. Keza, babasını inkar edip annesini zina ile itham eden kimsedir. 7.083, güvercinle oynamak. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir kuşun peşinde koşan bir adam görmüştü. Şeytanı takip eden bir şeytan buyurdu. 7084 Güvercinle Oynamak H.Z. Osman ve H.Z. Enes Radiyallahu Allahu mu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam bir güvercinin peşine takılan bir adam görmüştü. Bir şeytanı kovalayan bir şeytan buyurdu. 7085 Yazıyı toprakla kurutma. H. Z. Cabir radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, mürekkeple yazdığınız vakit, kağıdınızı topraklayın mürekkebin dağılmaması için bu uygundur. Çünkü toprak mübarektir. 7086, Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı. Ebu Said-i Hudbi radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Kur'an ehli yani onu okuyan, Onunla amel eden cennete girdiği vakit, kendisine okur ve yükselt O da okur ve yükselir. Her ayet için bir derece verilir. Böylece o dildiği ayetleri sonuna kadar okur ve her biri için bir derece alır. 7.087 Kur'an-ı okumanın cevabı, İbn-i babası Güreyde anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kıyamet günü Kur'an-ı rengi uçuk bir adam gibi gelir ve okuyucusuna, seni gece uykusuz ve gündüz susuz bırakan benim der. 7088 Kur'an-ı Kerim okumanın cevabı, Ebu Mesud Allahu an, anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah-u, ahat, el mahidur yani İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. 7089 Kur'an-ı okumanın sevabı Ebu Hurayra radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Aziz ve celil olan Allah buyurmuştur ki: "Kulum beni andığı ve dudakları benim için kımıldandığı an ben kulumla beraberim." 7090. La ilahe illallah'ın fazileti Su'da müriye radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın vefatından sonra Hazreti Ömer bir gün kocam Talha'ya uğradı. Onu üzgün bularak, neyin var? Niye üzgünsün? Amca oğlun ve bu halife oluşumu seni üzdürüdü. Talha. Hayır. Lakin ben Resulullah Aleyhissalatu ve selamın. Ben bir. Kelime biliyorum. Her kim ölümü anında onu söylerse mutlaka amel defteri için bir nur olur ve onun cesediği ve ruhu. Ölüm anında o kelime sebebiyle bir rıza, bir rahmet bulacaktır buyurduğunu işittim dedi. Ben bu kelimenin ne olduğunu o ölünceye kadar sormadım. İşte bunun için üzgünüm dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer. Ben o kelimeyi biliyorum. O. Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın amcası Ebu Talib'e ve Fata'nın da teklif ettiği kelime iyi tevhiddir. Eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam amcası için kelime-i tevhidden daha kurtarıcı bir şey bilseydi onu söylemesini emrederdi dedi. 7.091 La ilahe illallahın fazileti Muaz İbni Cebel Rab'i Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, ölen bir nefis ölüm anında Allah'ın bir ve benim Allah elçisi olduğuma şehadet eder. Kalbi de bunu tasdik ederse Allah mutlaka ona mağfiret kılar. 7092 la ilahe illallah'ın fazileti İbn Hanik radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur kelimesini fazilette hiçbir amel geçemez ve bu kelime hiçbir günahı bırakmaz. Affettirir 7.093 La ilahe illallah'ın fazileti. Ebu Sayyid Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Kim? Sabah namazının peşinden la ilahe illallah'u vahde hukla şerikelih. Aleyhül mülkü ve aleyhül hamdü ve ve hüve alakül şeyin kadir Allah'tan başka ilah yoktur. O biridir. Ortağı yoktur mülk ona aittir. Hamdler de ona layıktır. Her çeşit hayır onun elindedir. O her şeye kadirdir derse kendisine. Hazreti İsmail evlatlarından bir köleyi azat etmiş gibi sevap yazılır. 7.094 La ilahe illallahın fazileti. Kudame İbn İbrahim Elcumağhil Allahu Amhm anlattığına göre kendisi Hazreti Abdullah İbn Ömer İbn Hattat Allahu Amhm'e gidip geliyordu. Bu uğramaları esnasında yaşça delikanlı ve üzerinde kırmızıya boyanmış iki parça giyecek vardı. Kudame devamlı der ki, Abdullah İbn Ömer bize Resulullah Aleyhissalatu ve re Selam'ın kendilerine şunu anlattığını söyledi. Allah'ın kullarından bir kul dedi ki, Ey Rabbim! Senin zatının celaline ve senin hakimiyetinin azametine layık şekilde sana hamdolsun. Bu hamd kulun amelin yazmakla muhazzaf iki meleği aciz bıraktı. Onlar bunun sevabını nasıl yazacaklarını bilemediler. Bunun üzerine melekler göğe çıktılar ve Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir kelam söyledi ki, nasıl yazacağımızı bilemiyoruz dediler. Allah Teala Hazretleri Kulun söylediği sözü en iyi bilen olduğu halde, benim kulum ne söyledi diye sordu. Melekler! Ey Rabbimiz! okul, Ya Rabbi leker hamd-ı kemai velike ve azimi sultanike söyledi dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri o iki meleğe buyurdu ki, Kulum bana kavuşup da ben onun söylediği sözü hamde karşılık mükafatlandırıncaya kadar sin o sözü kulumun söylediği gibi yazınız, buyurdu. 7095 La ilahe illallahın Allah'ın Fazileti H. Z. Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam sevdiği bir şeyi görünce hamd o Allah'a mahsustur ki salih şeyler sadece onun lütuf ve nimetleriyle tamamlanır derdi. Hoşlanmadığı bir şey görünce de her durum üzerine Allah'a hamd olsun derdi. 7096 La ilahe illallahın Allah'ın Fazileti H. Z. Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle nelerdi. Elhamdülillah Allah'ın lihai. Rabbi Eüzübike. Minhali ehlin var her hal için Allah'a hamd olsun. Ey Rabbim cehennem ehlinin halinden sana sığınırım. 7.097 La ilahe illallah'ın fazileti. H. Z. Enes Allah'u an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Allah kuluna bir nimet verdiği zaman kus elhamdülillah derse, kulun verdiği yani ham demek suretiyle ödediği, kendine sağlayacağı menfaatçi aldığından etal üstün olur. 7098 La ilahe illallahın fazileti heze hebuhu erer adiyyallahu anhın anlattığına göre. Kendisi ağaç dikerken yanına Resulullah ve Vesselam uğrar ve Ey Ebu Hurere! Şu diktiğin nedir? der. Kendim için bir fidan dikiyorum cevabını verir. ve Vesselam! Sana! Senin için daha hayırlı bir dikilecek fidan göstereyim mi? buyurur. Ebu Hurere! Göster! Ey Allah'ın Resulü! der. Bunun üzerine ve Vesselam! Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallahu, vallahu ekber. Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. De. Bunu söylersem her bir kelimesi için sana cennette bir ağaç dikilir. 7099. La ilahe illallah'ın fazileti. Numan İbn Beşir rivayetlahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Allah'ın celalinden zikrettiğiniz tesbih Sübhanallah, Tehlil Ilâhe İllallah ve Tahmid Elhamdülillah cümleleri arşın etrafında dönüp dururlar. Onlar tıpkı arı oğlu ulkusu gibi uultu çıkararak sahiplerini andırırlar. Sizden biri arşın civarında kendisini andırtan birisinin olmasından hoşlanmaz mı? 7.100 La Ilâhe İllallah'nın fazileti. Ümmühani radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve resselama geldim ve Ey Allah'ın Resulü. Bana kolay ve sevabı büyük bir amel gösterin. Zira artık ben yaşlandım. Zarafa uğradım ve şişmanladım dedim. ve Selam derhal şu cevabı verdiler. Yüz kere Allahu Ekber de. Yüz kere Elhamdülillah de. Yüz kere Sübhar Allah de. Bunu yapman senin. İçin Allah yolunda eğerlenip gemlenmiş yüz attan daha hayırlıdır. Kurban edilmiş yüz deveden daha hayırlıdır. Yüz köle azat etmekten daha hayırlıdır.